Elhamdülillah Rabbil âlemin ve ssalâtü vesselâmü alâ seyyidil murselîn. Amma ba'd. Şimdi bir arkadaş soru soruyor. Diyor ki, eee, işa salâtül işa akşamla eee yatsı namazının eee vakti ne zamandır? Ne zaman başlar, ne zaman biter? Eee yatsı namazı'nın vakti eee bizim Türkiye'de okunduğu zaman doğrudur. Yani Cünün cünün doğduğu yerde o e, battığı yerde o kızıllık giderken yas zamanı girer. Yani cünün doğduğu yerde bir kırmızı olur. O kırmızı gider simsiyah olanda yas vakti girer. Ne zamana kadardır? Eee gecenin yarısına kadardır. Çünkü burada e, apa çok sahih hadis var Müslim'de. Dür vaktul işa ila nusfil leyli. Gecenin yarısına kadardır. İşa gecenin yarısına kadardır. Gecenin yarısını nasıl biliriz? Bizde İslam'da yoktur 24 saat. İslam'da ne var? Gece var, gündüz var. Gündüz ne zaman başlar? Gün günüz şafak çıktığından gün battığına kadar bu gündüzdür. Gün battığından şafak söktüğüne kadar bu nedir? Gecedir. Şimdi gün ne zaman battı? Yani akşam namazında. Şafak ne zaman çıkıyor? Sabah namazı azanı imsak zamanında. Bu cismin arasını ölçeceğiz. Kaç saattir? Mesela 10 saattir desek kış yaz farklı olur bu. 10 saat desek ortası nedir? 5 saat. 5 saat yarım yani saat 12'ye geliyor. Yani 10.30'a geliyor. Yani 1'e geliyor hakeza. Yani böyle gecenin yarısını çıkartıyoruz. Gecenin yarısından geçti o kazaya kalıyor. Bu cumhurun kavlidir. Racih olan kavul budur. Bazı kavillerde bazı fuqahalar demişler sabah namaz ezanına kadardır. O kavul çok zayıftır, delilsizdir. O böyle delilsiz kaviller, zayıf kaviller fıkıhta çok var. E bu da bir e, var yani girmiş bu kaviller bizim fıkhımıza ama bu bir bizim asıl çerçeç fıkı tercih etmeye sebep yoktur. Yani böyle bir şeyler olur. E, alimler bunları ayırmışlar. Racih olan, marcuh olan budur demişler. E, bu biri bizim bir zenginliğimizdir. Bu bizim zayıflığımıza delalet etmez. E öyle bir söz diyen de olsa içtihatla söylemişse eee yanlış yapmış. Ondan dolayı racih olan nedir? Yatsı namazının vakti gecenin yarısına kadardır. Yarısının da bulması dedik çok kolaydır. Günün battığından günün şafakın doğduğuna eee imsak zamanına kadar ikisinin ortası yasıdır. Eee buna müteakip bir soru daha var. E, bunu ile ilgili diyor vitir namazının vakti ne zamandır? Bir de uytur namazını ben kaçırdım. Kaza yapabilir miyim? Uytur namazının da vakti yatsı namazından sonra başlıyor. Hemen yatsıdan sonra çirih et sünnetini kıldın. Uytur namazı başlıyor. Ne zamana kadar? İmsak saatine kadar. Yani sabah ezanına kadar. Bak şimdi sabah ezanı fecir. Sabah namazının azanı, fecir namazının azanı Türkiye'de yanlış okunuyor. Şöyle yanlış okunuyor. E, e, e, yani vakit girdikten yarım saat sonra okuyor, o, okunuyor. Onun için takvimlerde imsak yazar. Yani bir tane normal oruç oluyorsa azanla imsak yapmaz. Takvime bakacak imsak saatinde imsak yapacak. E bu Bu bir hatadır tabii. Çünkü az, anlam, azan nedir anlamı? Azan anlamı budur. Vakit girdi. E bu Türkçede bizim Diyanet bunu böyle uygun görmüş. Yanlıştır biz bize göre bu yanlıştır. E doğralan nedir? Aynen eee dört vakit namaz gibi vakit girdi hemen Allahu ekber diyecek. Bunu da niye böyle yapmışlar? İşte Hanefi mezhebi gezittir namazı. Cün hükmeden hava a, a, e, sünnettir diyorlar eee hava atsın diye eee cün biraz söksün diye namazdan çıkarcan. Halbuki eee aynen bir şey yaparcan, bir şey bozu bozuyoruz gibi oluyor. Eee çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı zamanında okutuyordu. Ondan sonra bir ara verirdi. 20 yarım saat sonra ikamet olurdu. İkametten de sonra Resulullah 50 60 ayet okurdu. Yani sabah namazında bayağı uzun olurdu. Ondan sonra tesbihlerini yapardılar. İşte sahabedir biz çıkarken camiden baya yani birbirimizi görürdük. Yani gün sökmüştür. E bunlar ne yapıyorlar? Bir inna ayına bir 3 satır 3 satır okuyorlar. Tesbih tebilirsin. Bizde hızlıdır. Hemen çekiyorlar. İstüler çıkışlar bu sünneti. E niye birinci sünneti tercih ediyoruz? 50 60 ayet okumuyoruz. E o daha sünnettir. Bu hakeze. Bu bizi ilgilendirmiyor şu anda. Bizi ilgilendiren vitir namazının vakti dedik ilç waktıdır eee son vakti de fecre kadardır. İmsaka kadardır. Bu tür namazın en faziletlisi vakti ne zamandır? E, gecenin yarısından sonradır. 3'te 1 kala. Yani geceyi 3'e bölersin. En son 3'te. Eee en son 3'te niye faziletlidir? Çünkü o zamanda Rabbil Alemin Dünya semasına kendine layık olan bir şekilde nüzul yapar. 10 üzülde hadiste geçtiği gibi Buhari Müslim'de kim dua ediyor, kim istiğfar ediyor, kim istiyor bana vereyim, kim af istiyor, affedeyim bağırır. O en faziletli vakittir. Ama sen yapamıyorsan hemen yatsıdan sonra da kılabiliyorsun. Eee yan da uyuyup kalkıp kılabilirsin. Yani faziletli zamanı geceyi 3'e böleriz. Biz dedik buradan yatsıdan eee gün doğumundan batımı gün do, batmasından doğmaz imsakın şafağın sökmesine kadar 10 saat varsa biz onu yarıya bölsek yatsı namazının vakti çıkıyor. 3'e bölseğ bu onu? 3'e bölsek 3. bölümde 3. bölümde en faziletli bölümüdür o. O da ne oluyor? Gece saat içinde 1,5 2,5 zamanına göre ondan ta imsaka kadar rabbil alemin dünya semasında soruyor. O zaman istemez misin rabbil alemin inmiş soruyor sen de o arada gütrünü kılıyorsun ibadetini ediyorsun. Eee bu budur. Yen yani de ilk öncesinde ilk şeydir, eee ilk vakittedir. Ki maalesef bizde sistem olmuş. Sistem taçı oturmuş. Nedir? Her şey iş yasından sonra camide de paketler namazı gönderir bitirdim. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor en eyi namazınız en bereketli namazınız en faziletli namazınız evinizdedir farz hariç. Farz camide kılınması şarttır. Vaciptir cumhura göre. Ama bütün nafileler evde kılınması daha faziletlidir. Onun için e, camide hiç olmazsa sünnetini kıl. Farzdan sonraki sünneti, nafileyi kıl. Cael ve Vitr'ini evde Eyy Yeneyiye, Yen o tür çay nit Ehlibeyt'inle şuhbet et. Uyumadan önce, uyumadan önce eee zaten sünnettir abdestle uyuma. Git abdestini al, vitirini kıl, ondan sonra git uyu. Ne güzel. Ne güzel. İşte gecenin hemen şeyinde kalmadın. Yen de bizim bugün de mesela çok insan var diyor ben vitir namazına kalkamıyorum geceler. Çünkü zaten bir de uyuyor, 10'da uyur televizyon var. Bu meseleler var insanı eee işgal ediyor. E ne yapalım? Kakamıyorum. Sabah tercih işe kalkıyorum. Ya arkadaş, kaka mıyorsan dediğim gibi eee yatmadan önce ister 1'de, ister 1.5'ta, ister 12'de, 12.5'ta uyumadan önce abdestli namazını kıl. O gece namazı yerine geçer. Hatta uyutulu kılır çan gece namazını da kıl. Çi 3, 2, 4, eee 6, 8 ne kadar kılarsan kıl ondan sonra Witr'in kapat yat bu gece namazı sayılır evet sayılır elhamdülillah sayılır ama faziletli vakti o vakittir. Bunun da iradesi azimeti olan o vakit kılar. Şimdi bir soru daha kaldı Witr'le ilgili diyor ben Witr namazına normalde 3'lük at kılıyorum yani 5'li 3 at kılıyorum ya 7'li 3 at kılıyorum her gece kılıyorum. Bir gün uyudum kalkamadım. Witre. Eee kalktım sabah vakti girmiş. Vitir kaza olur mu? Evet, vitir kaza olur. Ne zaman kaza olur? Vitrin kaza e, kazası saati kuşluk namazının, zuhur namazının saatidir. Yani güneş kimzrak yerden ayrıldı, bir de öğle azanından 10 dakika, 15 dakika önceye kadar bu arada vitiri kaza edebiliyorsun. Eee ri, rivayette geçtiklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitri Hazreti Ayşe'nin rivayetine göre Müslüm'de eee vitri Resulullah kaçırsaydı sabah 13 üç atkılırdı. Ama alimler diyorlar, bu bir görüştür tabii. Alimler diyorlar, cumhur diyor ki, salatül leyli ve'n nahari mesna mesna. Gece gündüz namazı hadiste geçtiği bir 2 içidir. Vitri kakersen eğer normalde 3 üç normalde senin adetindir 3 üç atkılıyorsun. Ne yapacaksın? Sabah 3 üç at kaza edeceksin de 5 kılırsan 4 kaza edeceksin. Yani utur kaza etmeyeceksin. Bazı alimlerin de görüşü var. Yani 4 utur da kılsan bir mahsuru yoktur. Eee Resulullah 13 kılarmış. 13'ünü de kaza edermiş. O herkese. Yani içiçi de kılabilirsin, utur da kılabilirsin. Bir mahsuru yoktur. Cumhurun kavli diyorlar içi kılarsın. 3 kılamazsın. Çünkü utur diyorlar gündüzde olmaz. Sadece gece namazının sonunda olur. Eee bu da uturla ilgilidir.